Ehli sünnet itikadı Müslüman olmanın ilk şartı iman etmektir. Doğru imansa ehli sünnet itikadına uygun olarak inanmaya bağlıdır. Akıllı olan ve buluğ çağına giren erkeğin ve kadının birinci vazifesi ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazdıkları iman bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır. Kıyamette cehennem azabından kurtulmak, onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır. Cehennemden kurtulacak olanlar yalnız bunların yolunda gidenlerdir. Onların yolunda gidenlere sünni veya ehli sünnet denir. İslam ahlakı sahife 553'te 46. mektuba bakınız. Bir hadis-i şerifte benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan yalnız bir fırka cehennem azabından kurtulacak, diğerleri ise helak olacaklar, cehenneme gideceklerdir. buyuruldu. Bu 73 fırkadan her biri İslamiyete uyduğunu iddia etmekte ve cehennemden kurtulacağı bildirilen bir fırkanın kendi fırkası olduğunu söylemektedir.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 benim ve hesabımın gittiği yolda bulunanlardır. Eshab-ı Kiram'dan bileni dahi sevmeyen, ehli sünnetten ayrılmış olur. Ehli sünnet itikadında olmayan da kafir veya bid'at ehli sapık olur. Ehli sünnet itikadında olmanın alametleri. Allahu Teala Ehl-i sünnet itikadına uygun iman eden Müslümanlardan razıdır. Böyle inanmış olmanın birçok şartları vardır. Ehl-i sünnet alimleri bunları şöyle açıklamaktadır. 1- İmanın altı şartına, yani allah Teala'nın varlığına ve birliğine, eşi ve benzeri olmadığına, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret hayatına hayır ve şerrin, iyilik ve kötülüğün Allahü Teala tarafından yaratıldığına inanmalıdır. Bunlar iman bildirilmiştir. 2. Allahü Teala'nın son kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in Allahü Teala'nın kelamı olduğuna inanmalıdır. 3. Mümin kendi imanından hiç şüphe etmemelidir. 4. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem iman edip hayattayken onu görmekle şereflenen ashab-ı kiramın hepsini çok sevmelidir. Dört halifesine, yakın akrabaları olan ehlibeytine ve muhterem hanımlarından hiçbirine dil uzatmamalıdır. 5. İbadetleri imandan bir parça bilmemelidir. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına inanıp tembellikle yapmayan müminleri kafir bilmemelidir. Haramlara ehemmiyet vermeyenlerin, hafife alanların, İslamiyetle alay edenlerin imanı gider. 6. Ehli kıble olduklarını söyleyen, Allahü Teala'ya ve Peygamberi Muhammed aleyhisselama inandım dediği halde yanlış itikatta olanları tekfire etmemeli kâfir olduklarını söylememelidir. 7- Açıkça günah işlediği bilinmeyen, her imamın arkasında namaz kılmalıdır. Bu hüküm, cuma ve bayram namazlarını kıldıran emirlere, valilere de şamildir. 8- Müslümanlar, başındaki amirlerine, idarecilerine isyan etmemelidir. Huruç, yani isyan etmek, fitne çıkarmak olur ve çeşitli felaketlere yol açar. Onların hayırlı iş yapmalarına dua etmeli ve fısk, günah işlerinden vazgeçmeleri için tatlı dille nasihat etmelidir. 9. Abdest alırken, ayakları yıkamak yerine, hiç özür ve zaruret olmasa bile, yaş el ile bir kere mest üzerine mesh edilmesi, Erkek için de, kadın için de caizdir. Çıplak ayak ve çorap üzerine meshedilmez. 10- Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, miracının hem ruh ve hem de beden ile olduğuna inanmalıdır. Miraç bir haldir. Yani rüyada olmuştur. Diyenler, ehli sünnetten ayrılmış olur. Cennette mü'minler, Allahü Teala'yı göreceklerdir. Kıyamet gününde peygamberler ve salih iyi zatlar şefaat edeceklerdir. Kabir suali vardır. Kabirde azap, ruh ve bedene olacaktır. Evliyanın kerameti haktır. Keramet Allah'ın sevgili kullarında meydana gelen harikulade haller olup Allahü Teala'nın adeti dışında. Yani fizik, kimya ve biyoloji kanunları dışında ikram ve ihsan ettiği şeylerdir ve inkar edilemeyecek kadar çoktur. Kabirde ruhlar diri kimselerin yaptıklarını ve söylediklerini işitirler. Kur'an-ı Kerim okumak, sadaka vermek ve hatta bütün ibadetlerimizin sevaplarını ölenlerin ruhlarına göndermek, onlara faide vermekte azaplarının hafifletilmesine veya kaldırılmasına sebep olmaktadır. Bunların hepsine inanmak ehli sünnet itikadında olmanın alametlerindendir.